Ben Ahmet Görsev Ben Atilla Aygin'im Ne yapacağız? Joycaz'da laflayacağız Laflayacağız dinleyicileri Merhaba Atilla Aygin'in Ve ben Ahmet Görsev Bir Konuksuz programın daha başlangıcındayız. Atilla ile konuştuğumuzda geçenlerde dikkat ettik ki biz bir sürü caz türü hakkında, değil mi Atilla? Bir sürü program yaptık, farklı plaklar yaptık, Aynen. kadın vokal, erkek vokal. Fakat dedik ki biz blues üzerine bir şey yapmadık şimdiye kadar, belki de çok az blues parçası çaldık. Evet, ben şöyle bir Spotify üstünden laflayacağız çalanlar playlistlerine bakarsanız orada da belki sizin de dikkatinizi çekecektir veya çekmiştir. Ciddi anlamda işte daha çok caza önem vermişiz ama böyle sanki Blues'u da birazcık ihmal etmiş gibi hissetti kendimizi. Ahmet'in söylediği gibi. O yüzden de bu akşamı Blues'a ve hatta böyle Blues'un orijinlerine kadar, kadar gidelim bir... dedik. dedik. Bu seferki programı da ...bluz üzerine yapalım diye bir karar verdik. Ve... ...bluz müziğinin şöyle bir hani nereden geliyor nereye gidiyor Evet geliyor. kısaca kısa size anlatalım ee, anlatalım. Şimdi şunu söylemekte fayda yedi tane var. Bizim de blues parçamız 7 tane yok 10 tane blues parçamız yok. var. Çünkü e, kısa takdir mı? edersiniz, evet blues parçaları 2 dakika 2 buçuk dakika olduğu için ben göndüm el vermedi 7 tane <gülüyor> parça koymaya 10 tane parça koydum. Oy, oy, oy. E, o yüzden 10 e, tane de aramız olacak size blues'u e, kısaca tanıtmak için. Ne diyeceğiz? Ne yapayım Atilla? Ee, yani çok kısaca bir bluzdan bahsedelim istersen Ahmet. Sonra parçaya Peki, gideriz. Tamam. Aa, blues müziği Amerika'nın güneyinde özellikle de Mississippi deltasında kök salmış. Derin, duygusal bir müzik türü. Bu tür Afrika kökenli Amerikalıların tarih boyunca yaşadığı, orada yaşadıkları acılar, zorluklar ve deneyimlerin bir ürünü olarak doğmuş. Blues'un tarihi kölelik dönemine dayanan Uzun ve karmaşık bir sürece sahiptir diyebilirsin. Aynen öyle. Ee, i̇şte senin de söylediğin gibi bu uzun temelleri 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başlarında özellikle Amerika'nın özellikle güney eyaletlerindeki işte bu plantasyonlar olsun, demir yolları olsun, pamuk tarlaları olsun, daha doğrusu işte bunu kölelik sonraki yani kölelik dönemi veya kölelik sonrası dönemi de kapsayan çok zorlu koşulların olduğu bir dönemde ortaya çıkıyor. Afrika tabi Afrika kültüründen gelen ritimlerle de birleşerek bluzun öncüleri haline geliyor bu müzik türü. Evet bu erken dönem blues genellikle ağızdan ağıza aktarılan ve kişisel deneyimlere dayanan şarkı sözlerine sahip oluyor. Sahip oluyor, oluyor. evet. Ee, şimdi istersen bir müzik arası verelim ne evet, demek istediğimizi evet aynen, aynen, ne demek istediğimizi daha iyi anlayacaktır e, dinleyiciler. Şimdi ilk parçamız e, Crazy Blues. Crazy parçamız. Blues evet. E, Mem Smith'ten gelecek. Hani bu da blues'un e, çok önemli isimlerinden bir tanesi. 1891'de doğmuş, 1946'da ölmüş bir vaudeville şarkıcısı. E, sonraki yıllarda caz da biraz söylese de Genelde bluzcu e, kimliğiyle tanınıyor. Hatta 1920'de vokal blues kayıtları yapılan ilk Afrikalı Amerikalı sanatçı unvanını da alıyor, e, Mem Smith. Evet, Mem Smith'in en büyük hiti 10 Ağustos 1920'de Perry Bradford'un yazdığı Crazy Blues değil mi? Evet Crazy Blues bizim de çalacağımız o parça. O parça. Evet, e, o, o kayıttan bir bir, bir şarkı gelecek e, ve bir yıldan kısa bir sürede 1 milyon kopya satmış. Yani 1920'li yıllardan bahsediyoruz. Bu, o zaman çok köle varmış zaten. Evet, e, plakların bir çoğunu köleler alıyordu. Evet, aldı. E, ve enteres e, çok doğru bir şey söyledin. E, plakların çoğu Afrikalı Amerikalılar e, tarafından satın alınmış e, ve dönemin siyah müzisyenlerinde de çok ...fırsat tanıyan, kayıt fırsatı tanıyan... ...okeh okay rekords... ...okeh okay plak şirketi içinde... ...büyük bir başarı olmuş. Ve bu parça da... ...herhalde tarihsel... ...önemi nedeniyle... ...94 yılında... Grammy Hall of Fame'e de... ...dahil edilmiş. Evet, evet. şimdi Memis Smith'den gelsin. Ben bir nefes alacağım. Crazy ya. Blues. Evet, sevgili Laflıcaz dinleyicilerim, bu akşamı bluz müziğinin kökenlerine ve tarihine ayırdık. Ahmet'in başta da söylediği gibi birazcık 3 sezon boyunca ihmal etmişiz bluz müziğini. Bu değerli ve belki de cazın oluşumunda çok büyük etkileri olan müziği. Şimdi 1900'lerin başına geldiğimizde Hart Hartwand'ın Dallas Blues diye bir kaydı var. O da blues janrında ilk yayınlanan parçalardan bir tanesi olarak tarihe geçmiş. Sonra yine aynı yıl W.C. Handy'nin The Memphis Blues'u var. Dallas Blues'u takip eden. İlk çaldığımız parçada Mami Smith ve Crazy Blues demiştik. Bu da Afrikalı Amerikalı bir şap, şarkıcının yaptığı kadın şarkıcının yaptığı ilk kayıttı. Ve Crazy Blues adlı eserinin 1920 yorumuydu. Sonraki yıllarda çok farklı defalarda yorumlandı bu parça. Ama şeyin bluzun kökleri birkaç yıl öncesine dayanıyor. Evet. 1890'ların yani sonuna herhalde. Gidiyordum. Evet aynen bu müzik kısmen akademik çevreler de dahil olmak üzere ABD toplumundaki ırk ayrıcı ayrımcılığından ve kısmen de o dönemin kırsal Afrika kökenli Amerikalılar arasındaki okur yazarlık ...oranının düşük olmasından dolayı yeterince evet, belgeler... Evet, çok fazla işte nota olsun, şey olsun e, pek elimize ulaşmamış o yıllardan... ...birazcık böyle e, şarkı sözlerine dayanan veyahut da... Ağızdan ağza. Ağızda, ağızda, evet kulaktan kulağa geçen bir e, müzik halini almış Blues. Şimdi yine e, keyifli bir parçayla devam edeceğiz parça da enteresan. Hikayesi de birazcık enteresan. Özellikle Robert Johnson'ın e, hikayesi enteresan. Cross Road Blues diyeceğiz. Evet. Robert Johnson. 1911-1938. Evet. O da 27'ler 27 yaşında ölen sanatçıların acaba ilki mi? diye Diyebiliyoruz. Şey olabilir. Amerikalı Blues müzisyeni ve söz yazarı. 1936-1937'deki dönüm noktası olan niteliğindeki kayıtlar Sonraki nesil müzisyenleri etkileyen şarkı söyleme, gitar becerileri ve şarkı yazma yeteneğinin bir göstergesiydi. 27 yaşında da görevini tamamlayıp gitti. Evet, evet. Bu dünyadan görüşmüş, evet. Şimdi kayıt kariyeri aslında Robert Johnson çok iyi bilinen bir bluescu ama kayıt kariyeri yani bir senenin altında sürmüş neredeyse yedi ay kadarlık bir sürede sadece kayıtlar yapabilmiş ama o yedi ayda da özellikle de Delta Blues tarzının ustası belki de 20. yüzyılın en etkili müzisyenlerinden biri haline gelmiş. Vallahi belki de rock and roll. Evet, galiba, evet, değil mi? Evet. İlk rock yıldızı olarak tanımlayabiliriz. Evet evet yani o yıllara göre tabii iyi bir tanımlama aslında. Şimdi bir ilginç hikayesi var Robert Johnson'ı bilenler bilir. İşte ruhunu şeytana satan adam diye de bir e, anekdotu vardır onun. İşte o da efsane şöyle diyor. Mississippi kırsalındaki bir plantasyonda yaşayan genç bir adam e, olan Johnson'ın büyük bir blues müziyeni olmak için büyük bir hayali ve arzusu var. İşte bu bir gece Robert Johnson'ın rüyasına bir adam giriyor ve diyor ki sen gitarını al gece yarısı işte bir Dockery Plantation'ın yakınında bir dört yol ağzı var oraya git ve orada işte başına gelecekleri bekle diye bir, bir rüya görüyor Robert Johnson. Ondan sonra işte orada da... Şeytan tarafından karşılanıyor. Karşılanıyor evet. Hatta sırtına takmış olduğu gitarı şeytan alıyor. Böyle bir farklı bir akor yapıyor. Evet. Ve onda böyle bir iki numara gösterdikten sonra hadi çal diyor. Ve Robert Johnson bir anda bambaşka bir müzisyen haline dönüşüyor. Şeytan alıyor önce gitarı. Evet. Senin söylediğin gibi bir akort yapıyor. Aynen. Arkasından birkaç şarkı çalıyor ardından da gitarı. Johnson'a veriyor. Evet, Hadi buyur. Aynen. E, bu hakikaten işte ondan sonra Faust hikayesindeki e, şeytanda e, sanatçı anlaşmasına benzeyen bir e, kurgu bu herhalde. Ondan sonra işte herkes de Johnson'ın işte ruhu karşılığında ünlü bir blues sanatçısı olduğu Söylentisiyle e, onu dinlemeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi şeytanı tapanlar fazla yaşamıyor. 27 yaşında gitmiş. <gülüyor> Doğru, evet, iyi bir gözlem. <gülüyor> Şimdi evet biz bu, bu efsaneye konu olan e, Dört Yol Ağzı'ndan bahsedeceğiz. E, Robert Johnson, Crossroad Blues diyecek bizler için. Bu programı Atilla ile beraber e, blues üzerine yapmaya karar verdik. Çünkü düşündük ki bir sürü şey e, kadın vokal, erkek vokal, plak firmaları üzerine bir sürü parçalar yaptık. Fakat blues üzerine çok az bir şey çaldığımızı veya da çalmadığımızı veya da anlatıp, anlatıp, anlatıp evet, anlatmadığımızı, anlatmadığımızı daha doğrusu verdik. farkına vardı Dedik ki biz blues üzerine bir program yapalım. Şöyle bir hmm, genel geçer bluz'u anlatalım. Bluz müziği 20. yüzyılın başlarında kaydedilmeye ve popüler hale gelmeye başladı. Özellikle 1920'lerin sonlarında ve 1930'ların başlarında bluz sanatçıları kayıt stüdyolarında çalışmaya başladılar. Ve bu dönemde birçok klasik bluz şarkısı kaydedildi. Bu dönemde sanatçılar genellikle akustik gitar eşliğinde solo performanslar sergiliyorlardı. Ve şarkıları genellikle acıyı, kaybı ve umutsuzluğu dile getiriyorlardı. Bu 20. yüzyılın başlarındaki ilk devre. Bir sonraki evre ise 1940'ların ve 1950'lerin ee, bu döneme elektriklenme dönemi diyebiliriz. Elektrikli gitarın ve amplifikasyonun kullanımıyla birlikte Blues'un sesi daha dolgun ve daha güçlü hale geldi. Bu dönemde büyük şehirlerdeki kulüplerde ve gece hayatında blues müziği popüler hale geldi. Ve birçok sanatçı elektrikli blues'un öncülerinden oldu diyebiliriz. Evet, şimdi biz de ilerleyen parçalarda bu anlattıklarına yer vereceğiz. Ama biz birazcık daha kronolojik gidiyoruz bu akşam. Şimdi sırada Memphis Mini isimli blues şarkıcısından bir parça var. If You See My Rooster diyecek. Şimdi aslında gerçek ismi Lizzie Douglas. 1897'de doğmuş, 1973'te ölmüş. 30 yıldan fazla da süren bir blues kariyeri olmuş. Hem vokal list anlamında hem de gitar anlamında hem de söz yazarlığı anlamında. Dile kolay. 200 tane yakın. Şarkı evet aynen. 7 yaşındayken ailesiyle Memphis Tennessee'den Mississippi'ye taşınmışlar. Orada ona bir Noel hediyesi olarak gitar alınmış ve o alış o alış yani o hediye hayatını değiştirmiş Memphis Mini'nin. Partilerde 10 yaşında banjo çal. Evet 10 banjo çalmış. 11 yaşında gitar çalmayı öğrenmiş de hediyeyi aldıktan sonra o ama sonra da 13 yaşındayken de evinden kaçıp Memphis'e gitmiş ve bayağı bir sokak köşelerinde çalmış. İşte parası bittiğinde ara ara ailesinin evine dönmüş. Ara ara da başka işler yapmış. Tahmin ederseniz ne işler yaptığını. Evet. 1929'da ikinci kocası Kansas Joe McCoy ile performanslar sergilemeye başlamış Memphis Mini. O, o tam o yıllarda Columbia Records'tan bir yetenek avcısı tarafından. Bir berberin önünde 10 Berber cent'e konser verirlerken keşfedilmişler. Demek ki şu tanıtıyla bunu anlayabiliriz. Eğer bir konser vereceksen sokakta berberin önünde Ölünde vereceksin. Önünde vereceksin Berber. evet aynen doğru adres. O günden sonra da Kansas Joe ve Memphis Mini isimleri bunu aslında Memphis Minnie ismi tabii çok sonra yani daha doğrusu Kolombiya Rekos'tan yetenek avcısı onları keşfettikten sonra ...kullanılmaya başlamış. Eşiyle beraber... kansas Joe ve Memphis Mini... ...isimleriyle... ...sanat hayatlarına, müzik hayatlarına... ...devam etmişler. Peki, ne diyoruz o zaman? Asıl ismiyle... ...Lizzie Douglas. Tam If You See My Rooster. Rooster. Memphis Mini. Evet, sevgili Laflıcaz dinleyicilerim, blues programımıza devam ediyoruz. Güzel müzikler eşliğinde. Şunu söylemem lazım ki parçaların ses kaliteleri maalesef bizim hani programda çalmaya çalıştığımız parçalardan bir hayli kötü. Çünkü şunu vurgulamakta fayda var. Bu kayıtların neredeyse ortalama yılı 1925-30'lar. Dolayısıyla o yıllardan gelen kayıtlar maalesef bu şekilde. Ama yani böyle bir nostaljik havaları da yok değil açıkçası. Şimdi Ahmet biraz önce Blues'un ikinci evresinden daha doğrusu Blues'un elektriklendiği evreden bahsetti. 40'lı 50'li yıllarda bunun bir sonraki evresi 60'lar ve 70'ler olarak belki adlandıracağımız daha bluzun daha da böyle bir Amerikan müzik sahnesinde yer bulduğu yıllar bu dönemde birçok rock müzisyeni bluzun etkilerinden ilham alarak kendi tarzlarını geliştiriyor. Özellikle e, İngiltere'de blues müziğinin yeniden keşfi ve veyahut da yeniden yorumlanmasıyla birlikte bir e, buna blues rock hareketi denilebilir mi bilmiyorum ama hani ona benzer bir e, farklı bir e, yolda açılıyor özellikle İngiliz müzisyenleri. E, bugün e, ne baktığımızda tabi blues müziği hala çok canlı e, bir şekilde varlığını sürdürüyor. Çok farklı bir yere gelse de çok farklı bir yapıya gelmiş olsa bile e, hala blues ön planda olan müzik e, türlerinden bir tanesi. Geleneksel blues sanatçıları işte modern blues rock grupları ve farklı müzik türlerde e, bluesun etkilerini taşıyan sanatçılar e, müziğin çeşitli yönlerini görüyorlar. E, sergilemeye, perform etmeye devam ediyorlar. Buluz her zaman dediğimiz gibi Ahmet de bunu birkaç defa tekrarladı. İşte geçmişin acılarını, umutlarını yansıtan derin bir müzikal ifade biçimi olarak aslında müzik dünyasında veya işte müzik evreninde bir ciddi bir yer alan ve gelecek nesiller içinde ilham kaynağı olan bir müzik türü olmaya devam ediyor. Olacak gibi de gözüküyor ileriki yıllarda. Şimdi sırada yine enteresan bir parçamız var. Şu Atilla senin Onu söylediğin Ahmet aslında bırakıyorum. Çok enteresan. Ee, gelecek nesiller için bir ilham kaynağı. Ama bu umutların da yansıtan derin bir e, müzik ifade biçimi oluyor aynı zamanda. Tabii şimdi bu parçada da aynı şey var. Ee, Blind Willie McTell. Yout diğer asıl adıyla William Samuel Mac Tier Thier okunuyor? Herhalde Mac Mac Tier, Tier. Evet. Bak, Tier. evet. Ee, 1898 doğumlu 1959'da ölmüş. Ee, Piedmont Blues ve Ragtime şarkıcısı ve gitaristi. Piedmont Blues pek çok temsilci arasında yaygın olan Akıcı, senkoplu, parmak stili gitar tekniğiyle çalınıyordu. Çağdaşların aksine yalnızca 12 telli gitar kullanmaya başlıyor. Blind Willie McTel. Evet, evet. Ee, McTell aynı zamanda reggae time arasında da alışılmadık bir şekilde usta bir slide gitaristiydi. Evet. Pürüzsüz ve genellikle rahat bir tenor olan... Vokal tarzı, vokal tarzı vardı. Maktel, doğuştan tek gözü kör olarak doğuyor. Ve diğer gözünü de çocukluğunun sonlarına doğru kaybediyor. Georgia, New York ve Michigan'daki körler için okullara gidiyor. Küçük yaştan itibaren müzikte ustalık gösteriyor. Önce mızıkâ ve akordiyon çalarak. Daha sonra da Bray alfabesiyle Müzik okumayı ve yazmayı öğrenerek usta bir müzisyene dönüşüyor. Evet, e, Blues'da da bayağı böyle bir e, ama sanatçı var. E, i̇lerleyen dakikalarda on, o, bir parça daha e, sizler için çalacağız. Başka bir e, gözleri görmeyen sanatçıdan. E, ama şimdi I Got The Cross, The River Jordan geliyor Blind Willie McTell'den. That oh that I've got old Jordan. Nobody here can. Lord, I got a river of Jordan. İyi akşamlar lafleyeceğiz denizcileri. Ee, bu haftaki konuksuz programı <gülüyor> blues üzerine yapmaya karar vermiştik Atilla ile birlikte ve e, blues'un böyle bir geçmiş ile alakalı üzerinden geçerek. Nereden geldi, nereye gidiyor, kaç dönemi var gibi şu ana kadar bir bluesdan bahsettik. Bir de e, blues müziğinin ilk sanatçıları kimler diye böyle bir önümüze dökelim dedik bu şeyi. Blues müziği Amerika'nın güneyinde kök salmış derin duygusal bir müzik türüdür ve ilk sanatçıları bu müzik türü şekillendiren ve popülerleştiren önemli figürlerdir. İlk blues sanatçıları müziğin temelini atan ve onu kayda değer bir Amerikan kültürel fenomeni haline getiren kişilerdir diyebiliriz. Ee, i̇lk blues sanatçılarını şöyle bir üstünkörü e, sıralayacak olursak Son House, Eddie James Son House, Delta Blues'un önemli figürlerinden biridir. Güçlü vokali ve etkileyici gitar çalma tarzıyla tanınan House. Pressing Blues ve Dead Letter Blues gibi klasik şarkılarını seslendirdi. San Louis Blues Festivali gibi etkinliklerde sahne aldı ve bluesun erken döneminde geniş bir hayran kitlesi kazandı. Robert Johnson, Delta Blues'un efsanevi figürlerinden biridir ve birçok modern blues sanatçısının ilham kaynağı almıştır. Crossroads, Blues, Sweet Tom Chicago ve Lovin Wayne gibi klasik şarkılarıyla da tanınan Johnson... ...efsaneler arasında yer alır ve müzikal yeteneği ve hikayesiyle hayrandık uyandırmıştır. Bir üçüncü isme gelirsek, McRaney. Blues'un öncü kadın sanatçılarından biridir. Bu da galiba saydıklarımız için de ilk kadın sanatçı oluyor. evet. The evet, of ondan the... da bir parçamız evet. var bu akşam. The Mother of the Blues olarak anılır. Güçlü vokali ve sahne enerjiyle tanınan Rainey 1920'lerin ortasında kaydettiği bir dizi hit şarkıyla ün kazandı. Bo Weagle Blues ve C.C. Ryder Blues gibi şarkılar onun blues müziğinin önemli figürlerinden biri olarak kalmasını sağladı. Evet, şimdi senin ikinci sırada bahsettiğin Robert Johnson'dan bir parçamız vardı. Onun enteresan hikayesi, işte ruhunu şeytana satmasından da bahsetmiştik. Sonra Ma ne dedin, ondan bir parçamız olacak. Geriye kimler kalıyor diye bakarsak herhalde bir Blind Lemon Jefferson'dan bahsetmek lazım. Texas Blues'un öncülerinden Blind Lemon Jefferson sokak köşelerinde çalarken keşfedilmiş bir müzisyen kendisi. Çok kendine has bir özgü vokal tarzı var. Parmak uçlarında gitar çalma tekniği var ve işte Matchbox Blues ve Black Snake Moon gibi şarkılarıyla da çok ünlenmiş ve birçok diğer senin bahsettiğin sanatçılar gibi gelecek nesil blues sanatçılarını da etkilemiş bir müzisyen. Belki bir Mamie Smith'ten de kısaca bahsetmek lazım. Gerçi parça parçasını çalarken, Crazy Blues parçasını çalarken biraz bahsettik ama Blues'un öncü kadın vokallerinden biri ve 1920'lerde bir kayıt yapan ilk siyahi kadın oluyor Mamie Smith. Bu kayıt blues müziğinin ticari olarak kaydedilmiş ilk başarılı hiti de sayılabiliyor. Çünkü milyon, neredeyse bir milyon kopya satmış Memis evet. Smith'in bu parçası ve blues müziğinin erken dönemlerinde yani 1920'lerin başında mühim bir sanatçı olmasını sağlamış. Şimdi beş, kişi, beş isim saydık. Bu sanatçıların hepsi blues müziğinin ilk dönemlerinde bu türün gelişimine ve popülerleşmesine önemli katkıları olan öncü müzisyenler olarak sıralanabilir. Mutlaka atladıklarımız vardır ama hani bizde etki bırakanlar kimler derseniz bu beşliğinden bahsedebiliriz. Hatta onların etkisi günümüzde bile blues müziğine ne kadar derin ve kalıcı ...veyahut da evrensel olarak tanımlanabilecek bir müzik haline geldiğinin de iyi bir göstergesi açıkçası. Şimdi beşinci, beşinci parçamıza geçiriz. gideceğiz. Evet, kimden gelecek Ahmet? Beşinci parça Curly Weaver'dan geliyor. Curly Weaver'ın You Was Burned to Die isimli bir parçası. Evet. Curly James Weaver, 1906-1962. evet yıllarında yaşamış Slim Gordon olarak da bilinen evet. Amerikalı bir blues müzisyeni. Weaver 1925'te Atlanta'ya taşınıyor ve burada işçi olarak çalışmaya başlıyor. Sokaklarda ve sosyal etkinliklerde performans sergiliyor. İlk kez 1928'de Columbia Records için kayıt yapıyor ve ardından birkaç farklı plak şirketiyle de kayıtlar yayınlıyor. 1920'lerde ve 1930'larda Önce annesinin öğrettiği tarzda... ...bu da anneden gelme müzisyen. Evet. Ve daha sonra... ...yaygınlaşan... ...Pedmont tarzında... ...kendi başına kayıt yapıyor. Ancak en çok... ...1950'lere kadar... E, ...birlikte çalıştığı... ...bemin bahsettiğimiz... Evet. E, ...Blend Billy McTale'de yaptığı... ...düetlerle tanınıyor. Evet. E, o zaman Curly Weaver... Diyelim Curly James Weaver veyahut da Slim Gordon'u Gordon diyelim. E, you Was Born to Die parçasından sonra tekrar birlikteyiz. I a thing boy. I know you a woman that rode around the island in the street and like a bad foot clown you made you me love you and you, you made me cry you should remember that you were born to die some scream i yell Something black and brown I got a black woman She's a sweet woman in town You made me love you And you made me cry You should remember That you were born to die Play it now for me I do at Old Avenue gal. I'm home this morning. face full of brown. I know about that baby. You've been running around You, you made, made me love you And you made me cry You should remember That you were born to die Now look at woman Give me your right hand I go to my woman You go to your man You made me love you And you made me cry You should remember That you were born to die. Evet sevgili laflayacağız dinleyicilerim Blues hakkında yaptığımız programa Kaldığımız yerden devam ediyoruz Şimdi Bluzun doğuşundan bahsettik, işte önemli temsilcilerinden bahsettik. Birazcık da bluz ne anlatır, ondan bahsetmek istiyoruz bu parça arasından önce. Şimdi öncelikle bluz müziği genellikle yaşamın işte zorluklarına, acılarına, o dönemlerde özellikle siyahi Amerikalıların yaşadığı duygusal deneyimlere odaklanan bir bir müzik tipi. Şarkı sözleri genellikle işte bol bol hüzün, işte kayıplar, umutsuzluklar, aşkın zorlukları, işte kötü ve zor çalışma şartları gibi konulardan oluşuyor ve hakikaten dinleyen ne de bir duygusal bağ, bağ kurabilen müziklerden bir tanesi. Blues'un belki de temel temel teması işte insanın içsel mücadelelere, yaşamın Acı, acı gerçekleri ve duygusal sıkıntıları. Yani evet. özellikle o dönemin Amerikasını e, ve CIA Amerikalıların e, maruz oldukları durumları düşünürseniz, hani uzun ne anlattığını belki e, anlamak bir nebze kolaylaşabilir. Atayım bir parantez açayım mı burada? Tabii. Ee, şimdi o dönemin Amerikasıyla son 25 yılın Türkiye'sine mukayese edecek olursan bizden de iyi buluzcular çıkması lazım. Ben çıkıyor da belki. Çıkıyor Şimdi, yani. hayır, evet evet. Çünkü burada sadece buluz acıyı ifade etmekle kalmıyor. Aynı zamanda umut ve dayanışma duygusunu da yansıtabiliyor. Tabii doğru. Dolayısıyla bizden sağlam buluz çıkar. Çıkması lazım. Evet çok doğru doğru söylüyorsun. Evet. Ee, şimdi... Kapattım parantemi tamam. <gülüyor> Devam ediyorum Şimdi bu müzik türü tabi Amerika'nın özellikle güney eyaletlerinden kıyı olması çok da şaşırtıcı değil aslında ee, Güneydeki kölelik dönemi ee, ve sonrasında belki de köleliğin bitişi sonrasındaki Afrika kökenli Amerikalıların deneyimlediği ve ma Yani maruz kaldığı sosyal ve ekonomik zorluklarla da çok ilintili Kölelik sonrası tabii hiçbir şey tam anlamıyla düzelmiyor. Ayrımcılık, yoksulluk, işte göç, aile içi zorluklar her daim baki kalıyor. Dağ ki belki hani günümüze kadar diyebiliriz belki de. Ancak blues müziği sadece tabii acıyı ifade etmekle kalmıyor. Aynı zamanda Umut ve senin de söylediğin gibi dayanışma duygularını da yansıtıyor bir nebze işte güçlüklerle başa çıkma, hayata devam edebilme gücünü kazanma, zor zamanlarda kendilerini ifade edebilme, duygularını ifade edebilme ve başkalarıyla yani belki de bir isyan veya bir çığırış, çağrı gibi bağ kurmalarına da yardımcı olabilen bir müzik türü olarak doğuyor. Şöyle belki özetlemek lazım, blues müziği işte yaşamın karmaşıklığını, duygusal yoğunluğunu ifade eden, e, hakikaten e, iyi ifade edebilen müziklerin başında geliyor. E, şarkı sözleri, enstrümental ifadeler insanın iç dünyasına e, kadar nüfuz edebiliyor. Dinleyicilerle de duygusal bir bağ kur kurarak farklı bir deneyim e, sunabiliyor. insan e, insanoğlunun belki de evrensel, duygusal deneyimlerini ifade etmenin güçlü bir aracı özellikle o dönemki Amerika'yı düşündüğümüzde ve Amerikalıların, siyahi Amerikalıların durumunu düşündüğümüzde bu daha da belki bir doğru oluyor. O yüzden de belki bu bu nedendi hala zamanımızda da bir önemli yer kaplıyor müzik evreninde diyelim. diyelim ve bir parçaya gidelim. 6. parçaya gidelim. Gidelim. Altıncı parça Howling Wolf, diğer sahne ismi Howling Wolf. Asıl adı Chester Arthur Burnett. Morning at Midnight diye bir parçasıyla size sesleneceğiz burada. Ee, Howling Wolf, Wolf diyelim kısaca, 1910'da doğuyor, 1976'da hayatını kaybediyor. Sahne adı Howling Wolf diye tanınıyor. Amerikalı bir blues şarkıcısı ve gitaristi. Onda enteresan bir hayat hikayesi var ama oraya gelmedi herhal. Akustik delta blues'ların, elektrik Chicago blues'ların dönüştürülmede ön safhalarda yer alıyor ve 40 yılı aşkın kariyerinde blues, ritim ve blues rock and roll ee, psikolojik rock psikolojik rock kaydediyor evet. tüm zamanların en etkili blues müzisyenlerinden biri olarak kabul ediliyor bu Amerika'da tabi bu dönemlerde 1910'larda fakirlik aa, esaret zaten bluesların çıkma nedeninin önemli Hı. faktörlerinden bir tanesi yoğun vaziyette ee, Chester Arthur Burnett Sahne ismiyle de Wolf. Mississippi'de alt çocuktan biri olarak yoksulluk içinde doğuyor. Annesinin onun evinden kovduğu zorlu bir çocukluk geçiriyor. Bir müddet büyük amcasının yanına taşınıyor. Daha sonra oradan pılıyı pırtıyı toplayıp babasının evine kaçmak zorunda kalıyor diyelim. Burada sonunda mutlu bir aile buluyor ve 1930'ların başında efsanevi Delta blues gitaristi ve şarkıcısı Charlie Patton altına giriyor. Bundan evet. sonra şey değişiyor, hayatı değişiyor. Güney eyaletlerde kariyerine başlıyor. Dönemin diğer önemli blues müzisyenleriyle birlikte çalıyor. 10 yıl sonra. Mississippi Deltasında adımı duyuruyor. Bazı yasal sorunlar yaşadıktan zamanının bir kısmını hapiste geçirdikten ve orduda görev yaparken özellikle zorlu bir deneyim yaşadıktan sonra yetiştirdikleri Chicago Illinois'e taşınıyor ve başarılı oluyor. Kayıt kariyeri 1951'de 19 yaşında ee, Ike Turner söylediği bir parçayı, bir duyduktan, parçayı duyduktan sonra, sonra evet. başlıyor. Ike Turner 19 yaşındayken evet. söylediği parça. Hı. Ardından Chicago'da kendi grubunu kuruyor. Gürleyen sesi ve etkileyici fiziksel duruşuyla Chicago'nun en tanınmış blues sanatçılarından biri haline geliyor sıkıntılı bir yaşamdan sonra. Evet. O zaman evet. Alhamdülp diyoruz. Morning at midnight diyelim. Gelsin bakalım. Caz dinleyicileri bir blues programı yaparak devam ediyoruz. Laflayacağız da bir blues programı yaparsan sorulardan bir tanesi blues ve caz arasındaki fark nedir olur. Doğru. <gülüyor> Biz burada laflıyoruz, laflayacağız ve blues ile aramızdaki fark nedir? Blues cazın öncüsü ve temeldir. Bazı örtüşen unsurlar olsa da caz ve blues benzer özellikleri farklı şekillerde kullanır. Her iki müzik tarzı da doğaçlamayı kullanır. Biz de zaten burada doğaçlama bir konuşuyoruz. Hiç önceden program yapmadan. Ancak bluesda bu belirli sayıda mezür ve katı bir akor ilerlemesi üzerine solist için ayrılmıştır. Burada ayrılıyor fark. Oysa caz toplulukları genellikle ...birlikte ve sınırsız bir süre boyunca doğaçlama yaparlar. İkisi arasında da doğaçlama var da doğaçlama farkı var. Evet fark var. Yani doğru haklısın. Ee, Tabi bluesda çok daha fazla yani jazzda çok fazla daha akor kullanımı var. Yani herhangi bir blues parçası dinlediğinizde muhtemelen 3-4 akordan fazla akor duyamazsınız. Evet. Genel olarak jazz çok çeşitli akor ilerlemeleri kullanan demince Gatilde'nin bahsettiği gibi bluza göre daha az katı ve daha çok seslidir. Aynı zamanda tamamen enstrümantal olma olasılığı da daha yüksektir. Oysa bluz çoğunlukla çağrı ve yanıtlamayı yöneten, zaten gelişi de öyle hı hı. ve müziğin konusunu ifade eden bir vokalisti merkeze alır. Zaten çıkış itibariyle bunu yapmak zorunda. Her iki türde de tipik olarak kullanılan enstrümanlar arasında önemli bir örtüşme vardır. Ancak caz yine de daha çeşitli topluluklar yaratma eğilimindedir diyebiliriz. Evet aynen öyle. Şimdi blues ve caz arasındaki farkı dinledikten sonra belki de blues'un en önemli... Kadın şarkıcılarından bir tanesiyle devam edeceğiz. Ma Rainey diyeceğiz. Biraz önce bahsetmiştik. Ahmet bahsetmişti. Önemli blues sanatçılar arasında Ma Rainey'den. Ondan Runaway Blues isimli parçasını dinleyeceğiz. Ma Rainey 1886 doğumlu, 1939 ölümlü. Senesinde vefat eden ve erken dönemin çok önemli blues sanatçılarından bir tanesiydi. Hatta blues'un annesi olarak da anılan sanatçı bir tabii ki bir birçok blues kadın sanatçısında olduğu gibi bir vaudeville kültüründen gelmekte ve güney eyaletlerden doğmuş blues'un özgün ifadelerini bir araya getirerek çok ciddi bir blues şarkıcısına dönüşmüş bir sanatçıydı. Mahareyni güçlü ses yetenekleri, işte enerjik eğilimi ...çok böyle görkemli cümleleri ve inleyen şarkı söyleme tarzıyla e, tanınmış vakti zamanında. E, kariyerini Georgia'da, o da çok ufak yaşlarda, 12-13 yaşlarında bir yetenek yarışmasında başlamış. E, sonra 1910'lardan itibaren siyahi müzisyenlerin kayıtlarına yönelik artan bir e, talep ile e, daha da e, kariyeri invelenmiş... Biraz önce bahsetmiştik, 1920'deki 1920'de, Mamie Smith kaydedilen ilk siyah kadın ve hatta milyon satışa ulaşan ilk blues sanatçısıydı. Ilk Blue Sonu, evet. Evet. Evet. Ee, tabii Ma de ondan çok geri kalmamış aslında. Ee, Paramount ile bir kayıt sözleşmesi imzala, imzalamış, o dönemin meşhur şirketlerinden bir tanesi ve bir, birçok da albüm yapmış. Sonraki beş yıl içinde yüzden fazla daha kayıt yapıyor ve ününü artık hani güney eyaletlerin çok daha ötesine taşıyabiliyor. Tabii bunu birazcık da belki de plak şirketine de borçlu. İşte Bluuz'un annesi, güneyin şarkıcı kuşu, Bluuz'un altın boyunlu kadını ve Paramount'un yaban kedisi diye de birçok bir, bir bir takma adı Paramount'un. Şey, şimdi logosu geldi gözümünün önünde. Aynen. Onun yaban kedisi. kedisi. Şimdi 1924'te Louis Armstrong'la birlikte Jelly Bean Blues, Counting the Blues ve CC Rider parçalarını beraber seslendirmişler. O tabii Man Rayne'nin ününe ün katmaya devam etmiş. Hatta August Wilson 1982'de yazdığı. My Rain is Black Bottom diye bir oyun da var. Bir Broadway oyunu var. Bu iki kere sahnelenmiş Broadway'de. Bir tanesini Teresa Merritt oynamış. birini Whoopi Goldberg oynamış. Biz belki şunu da tavsiye edebiliriz dinleyicilere. 2020 senesinde Viola Davis'in oynadığı daha doğrusu My Rain'i canlandırdığı çok güzel bir film var. Yanlış hatırlamıyorsam Netflix filmi My Rain is Black Bottom diye. Orada da Viola Davis en iyi kadın oyuncu dalında Oscar ödülüne aday gösterilmişti diye hatırlıyorum. Bu sözlerden sonra o zaman bir parça vakti gelmiştir diye düşünüyorum. Mağaraya ne diyeceğiz? Runaway Blues. Evet gelsin bakalım Runaway Blues ve sonra da dönüp de bu Oscar dalında aday gösterilen filmi bulun ve izleyin, i̇zleyin. derin. They don't mean me no good I'll run away tomorrow They don't mean me no good I'm gonna run away after me Sevgili Laflayacağız dinleyicilerim, e, Keyifli bir blues programı olduğunu düşünüyoruz Sizler için hazırladığımız e, programın e, Hoş Müzikler e, eşliğinde Şimdi Ahmet'le ya biz hiç e, blues konuşmamışız Bir blues programı yapsak e, Dedikten sonra ben bu blues kelimesinin Bir etimolojik e, tarafına da araştırmak istedim Hep blues deyince böyle işte bir e, e, hüzün e, veya bir işte nostalji e, kavramları aklımıza geliyor ama e, blues kelimesinin etimolojisi de ilginç e, ilk kullanımı e, Mavi Şeytanlar veya da Blue Devils diyebileceğimiz e, bir e, kitaptan George Colman'ın tek perdelik komedisinin senaryosunda görülmüş Blue Devils kelimesi 1790'ların sonundan geliyor fakat bunun da bir daha geri ettiğimiz zaman bir şey daha var. Mavi şeytanlar tabiri aynı zamanda 1600'lü yıllarda işte Britanya'da kullanılan şiddetli alkol yoksunluğuna eşlik eden yoğun görsel halüsinasyon anlamında kullanılan bir deyimden de gelmiş olduğu düşünülebiliyor. Yani böyle bir ruh halinden gelmiş olduğu düşünülebiliyor. Zaman geçtikçe işte şeytan kısmı birazcık bırakılmış. O Robert Johnson'da kaldı şeytan. Evet. Daha böyle bir işte tedirginlik, depresyon hali anlamında kullanılmaya başlanmış. 1800'lü yıllara gelindiğinde ise Amerika Birleşik Devletleri'nde blues terimi böyle bir içki içmekle bağdaş tırılmış. Hatta bu andan pazar günleri alkol satışını yasaklayan mavi yasa diye de bir şey var ee, Amerika'da işte o yıllarda oradan da geldiği söyleniyor ee, Belki de bizim bugün bildiğimiz anlamdaki kullanımı da 1820'lerde e, ünlü Amerikalı işte kuş bilimci ve ressam John James odobonun e, bir karısına yazdığı e, bir mektup e, ...la ortaya çıkıyor. İşte karısına diyor ki... ...I have the blues diyor burada... ...işte neredeyse karısından ayrı bir şekilde... ...ve işte müzikologlar... ...buradaki blues kelimesini... ...bizim bugünkü kullanımımıza... ...benzetiyorlar. Ve... ...oradan yani o... 200 sene sonra, sonra farklı bir anlam kazanmaya başlıyor. Başlıyor zaten. evet aynen öyle. Hatta bir... O zamanlarda 25 yaşlarında Charlotte Fortin isimli bir kadın var, siyahi bir kadın var, köleliğe karşı ciddi anlamda aktivistlik yapan. O da 1860'larda günlüğüne yazdığında şöyle bir işte eve hüzünle dönüyorum siyahi Amerikalıların halini gördükçe diyor ve oradaki hüzünle dönüş, eve dönüşünü de blues kelimesiyle günlüğüne yansıtıyor. Charlotte Ford'ın demek ki yavaş yavaş hani günümüzdeki kullanımına yaklaşılmış 1800'lerle birlikte beraber. E, sayısız blues şarkısına ilham veren koşulların tabii hani do, dolu bir kalp ve sıkıntılı bir ruh olmadan e, söylenemeyeceği de e, aşikar açıkçası. E, belki de ifadenin Afro-Amerikan müziğindeki kullanımı e, Heart Want e, biraz önce bahsetmiştik Dallas Blues e, isimli parçası ile. 1910-1912 yıllarında hatta bunun telif hakkı da alınmış. Yani blues kelimesinin, daha doğrusu blues müzik türünün. Ve o günden itibaren de hani bugüne dek şarkı sözlerinde bu ifade sıklıkla böyle bir işte depresif ruh hali, geçmişe ökünme işte nostalji gibi ruh hallerini tanımlamak için kullanılmış böyle bir hikayesi var. Blues kelimesinin. Evet etimolojisi enteresan. 1600'dan başlayıp 1800'lerin ortalarına, ortalarına kadar, kadar evet, aynı. gelip ancak şekilleniyor. Biz de neredeyse ortaya bir tık geçtik. Evet, yavaş evet. yavaş biz de şekillenmeye başladık. Ee, bu gelecek parça, 8. parçamız Blind Boy Fuller, Blind Boy Fuller, ee, asıl doğduğundaki ismi Fulton Allen. 1904'te doğuyor, 1941'de ölüyor. Amerikalı bir e, blues gitaristi ve şarkıcısı. Bunu da yanlış hatırlamıyorsam, e, o da gözü kör olanlardan bir tanesiydi sonra. Evet evet, var. o da öyle. Evet. E, Onun da bir hikayesi evet. var. Ee, ergenlik çağının ortasındayken evet ergenlik çağının ortalarına doğru görme yeteneğini kaybetmeye başlıyor. 1928'de tamamen kör oluyor. Ee, çoğunlukla sokaklarda çalan bir şarkıcı ve bir şorman olarak e, bulabildiği her işe yöneliyor. Tabi bu sonradan kör olmanın getirdiği bir takım şarkıcı Sıkıntılardan dolayı da ateşli bir öfkeye sahip olduğu söyleniyor Fuller'ın. Bundan dolayı da başına böyle bir kötü hikaye geliyor. 1938'te, 38'de e, tabancayla karısını bacağında ateş ediyor, yaralıyor ve bu yüzden de hapse atılıyor. E, Blind Boy Fuller etkisi Rolling Stones'ta. Rory Gallagher'de ve Eric Clapton'da ve diğer ee, şarkıcılar da dahil olmak üzere stilleri blues'dan ilham alarak birçok rock şarkıcısı tarafından kabul ediliyor. Evet. Sekizinci parça demek ki sonradan kör olan, belki de bu körlüğün getirdiği bir öfkeyle hapislere kadar düşen... Evet aynen. E, Light like Boy dan, Fuller'dan, Fuller'dan, Fuller'dan geliyor. geliyor. Trucking My Blues Away diyeceğiz. I got a girl here in this town. In this town, best looking brown around She's a striker till he meets you and I'll hand me down Catch you truckin' with him the show shoots you down Keep on truckin' mama, truckin' my blues away Truckin' my blues away Keep on truckin' mama, truckin' my blues away Keep on truckin' mama, tell you truck my blues away i got a gal she's little and neat when she starts trucking man is so sweet keep on trucking mama trucking my blues away Truckin' my blues away keep on trucking baby trucking my blues away yeah keep on trucking baby trucking my blues away I know a gal, she's long and tall. Ain't to start truckin', make a little man squall. He gonna truckin', mama, truckin' my blues away. I mean, truckin' my blues away, yeah. Trucking, mama, trucking my blues away. Shed sure, the dance, you call it a lumba. Show me something if you don't truck some. Keep on trucking, mama, trucking my blues away. Trucking my blues away. Keep on trucking, baby, trucking my blues away. Keep on trucking, mama, trucking my blues away. Yeah, you don't have to hurry. Don't Have to go Wait a little while You might want to Truck some more Keep on truckin', baby Truckin' my blues away Truckin' my blues away Keep on truckin', mama Truckin' my blues away Yeah Keep on truckin', baby Truckin' my blues away Make a lame man run Make a blind man see Show gets good but you're truckin' with me Keep on truckin', baby Sevgili laflayacağız dinleyicileri bir programın daha sonuna doğru yaklaşıyoruz. Yavaş yavaş. Evet. Bu bu akşam on, parçamız on parça var. 10 parça var. Atilla her programda sonuna doğru geliyoruz dedik mi? Bir göz göze geliyoruz. Şimdi e, bluzun en son Atilla etimolojisinden bahsetti. Peki etimolojisi 1600'lerden başlayıp 1800'lerin ortalarına kalan gelen bluzda. Vokaller ve sözler nedir sorusu var bir de. Şimdi vokaller ve sözlere baktığımızda erken geleneksel blues dizeleri genellikle dört kez tekrarlanan tek bir satırdan oluşuyordu. Ancak günümüzde blues şarkı sözlerinin en yaygın yapısı bir kalıp var. Bu kalıba A, A, B kalıbı olarak biliniyoruz bu kalıbı. ...20. yüzyılın ilk birkaç on yılında oluşturuluyor. Bu yapı ilk dört ölçü üzerine söylenen bir dize, sonraki dört ölçü üzerine tekrarı ve son ölçüler üzerine daha uzun bir sonuç dizesinden oluşuyor. Bu kalıp Dallas Blues, 1912 senesinde yapılan ve 1914'te olan St. Louis Blues gibi ilk çıkan buluz şarkılarının bazılarında duyulabiliyor. Sözler genellikle melodiden ziyade a, ritmik konuşma tarzında söylenir ve bir tür konuşmayı andıran sözler ritim üzerine. Erken dönem buluzların sıklıkla gevşek bir anlatı biçiminde alıyordu. Afrikalı, Amerikalı şarkıcılar... Acımasız gerçekliklerle dolu bir dünyada kişisel sıkıntılarını dile getirdiler. Kaybedilen bir aşk, polis memurlarının zulmü, beyaz halkın elindeki baskı ve zor zamanlar. Bunlar vokallerde ve sözlerde hmm, bluzla ilgili bir genel geçer çerçeve diyelim. Çerçeve evet. diyelim. E, dokuzuncu parçaya geçeceğiz Sondan bir önceki parçaya evet. Atilla kimden gelecek? Şimdi Muddy Waters'dan gelecek Bu Ahmet'le benim benim yani en sevdiğimiz blues sanatçılarından bir tanesi Muddy Waters' I Can't Be Satisfied e, diyecek e, Bu parçada Muddy Waters'ın tabi gerçek ismi Muddy Waters değil McKinley Morgan Field. Morgan Field 1913'te doğmuş, 1983'te ölmüş, meşhur bir blues şarkıcısı ve müzisyeni. İkinci Dünya Savaşı sonrasında da çok büyük işler yapmış ve çok büyük etkiler bırakmış bir müzisyen, hatta modern Chicago blues'un babası olarak anılan bir müzisyen, Muddy Waters. Mississippi doğumlu, birçok diğer blues sanatçısı gibi 17 yaşına geldiğinde yine kendi yerel blues sanatçıları işte Son House ve Robert Johnson'u takdir ederek hem gitar hem mızıka çalmaya başlıyor. Muddy Waters doğumdan doğumundan kısa bir süre sonra annesi ölüyor ve büyük annesi onu büyütmek zorunda kalıyor. Sürekli çamurların içinde oynadığı için büyük annesi ona evet, yani. Muddy ismini veriyor. Ondan sonra hatta e, yanlış hatırlamıyorsam, yani yanlış hatırlamıyorsam değil bunu bir yerde okumuştum ama doğruluğunu teyit etme imkanım olmadı. Waters da e, ileriki yaşlarda böyle bir su gibi akıcı e, armonika veya mızıka e, çalma yeteneğinden geldiği söyleniyor diye bir şey okumuştum bir yazıda. Demek ki Muddy, Muddy Waters'ın e, lakabı da hem çamurdan hem de mızıka çalış stilinden geliyor. Şimdi Muddy Waters'ın e, daha ileriki yıllarda şekillenecek müzik dünyasında çok e, büyük etkileri var. E, Rolling Stones'un e, ismi bir kere Muddy Waters'ın 1950 tarihiyle Rolling Stone parçasından geliyor. E, Jimi Hendrix'in e, şöyle bir lafı var. İşte ben e, Muddy Waters'ı ilk kez küçük bir çocukken duydum ve e, bu beni ölesiye korkuttu diye bir e, cümle kurmuş. E, Keza aynı şekilde Eric Clapton üstünde de çok büyük etkileri var. Hatta Cream'in e, 66'daki ilk albümlerinde e, Roland and Tamblyn diye bir parçaları vardır. O da Muddy, Muddy Waters cover'ıdır. E, Birçok güncel sanatçı tarafından ...yorumlanıyor... ...Moddy Waters'ın parçaları... ...işte Kent Hint'ten Tutun... ...Bob Dylan'a kadar... Ee, ...Hoochie Koochie Men... ...çok meşhur parçası... ...Old Man Brothers... ...Ben Humble... ...Pi Stabon... ...Vol... Trump... E, ...Fear grupları tarafından... ...ilerik... Iler iler yı ...yıllar seslendirilmiş... E, ...hatta Led Zeppelin'in... ...Hollata Love ...sözleri büyük ölçüde... ...Moddy Waters'ın Hiti... ...You Need Love'dan... E, ...Araklanmıştır... ...diye bir... E, ...efsane de var... E, ACDC'nin... You... Yedi veren dediğimiz bir şey. Yani. Aynen Aynı öyle. Evet, Muddy Waters çok farklı bir müzisyen. Ee, son olarak da şunu söyleyelim. ACDC'nin You Should Me All Night Long çok meşhur parçası. Ee, o da hani o ilhamın da Angus Yanka Muddy Waters sayesinde geldiğini söyler. Ee, Waters'ın You Should Me parçasından esinlenilerek... Ee, Şimdi büyük isim dedik evet Muddy Waters onu bir e, yine büyük bir parçasıyla önemli parçalarından bir evet. tanesiyle dinleyelim. I can't be satisfied diyelim. I'll be all one Well baby I can never be satisfied and I just can't quit All right, my. Well, honey, I could never be satisfied, and I just couldn't keep from. Well, I know my little baby, she gonna jump and shout. That old train delayed, me, Lord, and I come walking out. I be trouble, I be all. Right. Evet sevgili laflayacağız dinleyicilerim. Yine maalesef bir programın sonuna geliyoruz diyeceğim. Ahmet'in gözünün içine bakıyorum. Ama en azından on parça çaldık değil mi Ahmet bu akşam? E Yani zor geldik ve keyifli geldik. Ya şimdi bu son parçaya girmeden evvel çok kısa bir anekdot yapacağım. Anlatacağım. Aa, kardeşim Kerem ilk CD'sini çıkartacak. Getirdi CD'nin bana e, parçalarını dinletti Sekiz parça mı ne vardı CD? Tam hatırlamıyorum şimdi. İlk CD. Dedim ki ben de dinledim hepsini. Ya dedim ben ve ben blues çok severim. Kerem de bunu bilir. Dedim ki bana bir tane blues parça yapsana dedim sana anlattım bunu da hatırlıyorsun sen anlattın şimdi sen anlat ben ona başka bir şey anlatacağım onunla ilgili sana peki arkasından dedim ki bana bir tane bluz yaptı dedim. hadi ya dedi de mi uğraşacağım dedi e ben de dedim delidir ne yapsa yeridir aldı şeyi kaydı gitti derken plak getirdi verdi bana koydum arabada dinledim falan gayet hoşuma gitti eve geldim bu sefer ilk heyecanlı arabada dinledim hepsini fakat daha evvel dinlediğimden farklı bir son parça var. Ne olduğunu bilemedim. Eve geldim. Tekrar dinledim. Bütün parçaları okudum teker teker. Son parça AG Blues diye bir şey yapmıştım. <gülüyor> ya, o zaman gözlerim doldu ve ağladım. Yani Benim de hayatta bir blues parçam var yani. Senin bir blues parçam var. Ee, şimdi bu programın son parçası olarak ben aslında onu düşünüyordum. AG Blues'u. Fakat... Ee, bu konuksuz programları hepsini plaktan yaptığımız için dinleyicilere aldatmayalım Aa, diye evet, o parçayı koyamadım ama ya. neden koyamadığımı söyleyeyim çünkü o plak bende yok. Bunda sana bir mesaj olarak ha. buradan illettim ee, Kerem'den onun imzalı onun müstasını e, istiyorum evet, plak olarak. On, on plak yok, CD'si var. Plak yok mu onu? Plak yok. Ha. İlk çıkanlardandır. Ha. CD'si var ama bir plak imzalasın getirsin ya. CD'si Atilla de çok olur. enteresan ya. Bende <gülüyor> <gülüyor> bende. Kerem'in aşağı yukarı bütün plakları var diyebilirim. Bazılarını gelip evden alıyorlar, götürüyorlar, daha getiriyorlar. Orada eksiklerim olabilir. Fakat hiçbir tanesinin üzerinde imza yok. Benimkinde olsun ama. Olsun, seninkinde bir imza <gülüyor> yapacağım. Peki. Söz. Tamam, süper. Bir de birine söz vermiştik geçen gün. Unuttum ya kime verdiğimizi. Bir şişe verecektik. Okan Aydın'a vereceğiz. Okan'a Aydın. Okan kontraya gideceğiz ama. Evet. Gidip kontraya, onun yerinde vereceğiz. Şeyi de evet. ayırdım yani. Böyle. Tamam Gayet tamam. güzel bir şey var. Tamam kırma. Evet. <gülüyor> e, şimdi kapamadan önce birazcık şöyle bir hem hızlıca bir özet olsun hem blues'un e, önemini belki dinleyicilere aktarmakta bir e, parantez açmış olalım. Şimdi ara ara çok konuştuk blues'un diğer müzikleri etkilerini ama ben şöyle kısaca bir özetlemek istedim. Şimdi blues müzik tarzları veya hani formları diyebileceğimiz ki, yani bu çok en klasiyi işte 12 bar veya 12 bar blues dediğimiz 12 mezur blues dediğimiz formlar, melodiler ve blues'un skalası hani rock and roll'u, cazı, popüler müzik gibi diğer birçok müzik türünü son belki herhalde 100 yılda etkilemiş durumda. Bu sadece işte Louis Armstrong, Duke Ellington, işte Miles, Bob Dylan gibi işte cazın, folkun önemli sanatçılarının blues sanatçıları ile birlikte kayıt yapmalarından geçmiyor. Blues müziğinin diğer müzikleri yaptığı etkilerden de geçiyor diye düşünüyorum. Çünkü blues müziği tarih boyunca farklı müzik türlerine işte ilham olmuş. Yani diğer türlerle bir şekilde etkileşime girmiş bir janr olarak nitelendirmek yanlış olmaz. Şimdi mesela bir rockla ilgisine veya etkileşimine bakarsanız blues belki de rock müziğinin temel taşlarından biri olarak addedililebilir. Özellikle 50'lerin ortalarında 60'ların başlarında birçok rock müzisyeni blues'un etkilerinden Çıkarak rockın rola yönelmişler. İşte Elvis Presley'den tutun Chuck Berry'den tutun Rolling Stones gibi büyük, daha sonra çok büyük rock grupları haline gelecek grupların çoğu bluzdan etkilenmiş. etkisi etkisiyle ilgili Ahmet birazcık bahsetmişti ama. Blues tabii ki caz müziğinin e, gelişiminde önemli bir rol oynamış. Tek başına değil ama yani blues olmasa belki de caz olmazdı demek çok yanlış bir ifade değil belki de. E, caz müziğindeki birçok standart form yapı e, blues'un etkisinden geliyor. E, ayrıca birçok caz müziğini blues'un tonlama ve ifade tarzlarından da ilham e, almışlar ve kendi performanslarını belki cazda farklı bir seviyeye bu şekilde taşıyabilmişler. Keza Ritimen Blues, R&B dediğimiz müzik, blues'un ritmik ve e, duygusal öğelerini işte funkla, soulla, hani belki de birazcık daha hani kaliteli pop diyebileceğimiz unsurlarla birleştiren bir müzik. E, vokal Blues'un vokal tarzı, duygusal derinliği, e, R&B'nin e, temelini oluşturmuş e, ve bugün hani herhangi bir R&B müziği dinlediğinizde hani blues'un etkilerini duymamak çok da mümkün değil. İlginç bir şekilde country ile de çok bir ilişkisi var. Ee, özellikle blues ve country müziği arasındaki e, hele günümüzde ki o çizgi birazcık böyle e, bulanık hale gelmiş. E, çünkü hem country hem blues Amerika'nın güneyinden çıkmış iki müzik tipi. E, country'de de blues'un hüzünlü temalarını ve vokal tarzlarını yakalamak mümkün. Son olarak belki folk'tan bahsetmek lazım, Amerikan özellikle Amerikan folk müziğinden, o da bluesle çok iç içe geçmiş halk şarkısını bluesun temel ögesi haline getirmiş bir vaziyet var ortalıkta. Belki de 60'lardaki işte Bob Dylan'la başlayan folk müzik hareketi bluesden oldukça etkilenmiş gibi duruyor demek yanlış olmaz. Peki, o zaman 10. parça. Blues ile yaptığımız programın son seçkisine gidiyoruz. Ee, son sanatçımız John Lee Hooker. Ee, 1912 doğumlu, 2001'de de aramızdan ayrılmış. Aynen, evet. ee, Amerikalı bir blues şarkıcısı, söz yazarı ve gitaristi. Bu şanslı doğmuş bir çiftçinin oğlu olarak doğuyor. Evet. Detroit'te dünyaya geliyor. Delta Blues'un elektro gitar tarzı uyarlamasıyla öne çıkıyor. 1930'lar ve 1940'larda piyanodan türetilmiş boogie woogie'sinden farklı olarak kendi gitar ritmini boogie stilini geliştiriyor. Hooker, Rolling Stone 2015'in en iyi yüz gitaristin listesinde sıkı ilk 35'e girmek 100 kişiydi. Evet yani sonuçta Yalga. bir blues sanatçısı. Yani evet. çok da virtüöz tabii gitaristler var özellikle rock dünyasında ama John Lee Ucker'da onlardan pek bir geri de. kalır durumda değil. Ya en çok bilinen şarkılarından şarkılarından bazıları şimdi bir tanesini çalacağız. Evet. bugün Chillin. Doğru mu? Doğru Boogie evet. Evet onu çalacağız. Bu, 1948'de yaptı. Creveling King Snake var 1949'da evet. yaptığı Dimples 1956 Bum Bum 1962. Bu Bum Bum'un da ayrıca başka bir hikayesi daha var. ...onu da değineceğim sonra. Hı -hı. Sonra bir parça daha 1966'da yaptığı hepimizin evet, çok sevdiği, sevdiği bir bir üçlü evet. Bir baş yaptı. <gülüyor> one Bourbon, one Scotch, üstüne one beer, beer. cıra. Ee, bu da 1966'da yaptı. Hooker, ee, 1980 yapımı The Blues Brothers filminde Bum Bum çalan bir sokak müzisyeni olarak rol alıyor. Evet. Demeyecek beğendiğiniz evet, parçayı de seslendiriyor. seslendiriyor. 1989'da Carlos Santana, Bonnie Reed ve diğerleriyle birlikte The Healer albümünü kaydediyor. Hooker aldığı pek çok ödülün yanı sıra 1980'de Blues Hall of Fame ve 1991'de Rock and Roll Hall of Fame'e giriyor. 1983'te National Endowment for the, Artist, for the Arts tarafından verilen ödülün de sahibi oluyor. Bu ödül Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti'nin halk ve geleneksel sanatlar alanındaki en büyük ödülü olarak evet. tanınıyor. Ee, ve 2000 yılına geliyoruz. Ee, Grammy Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görülüyor. Ve gökten bir yıldız düşüyor. Hollywood'da, Walk of Fame'de. Bir yıldızı var evet bunlar hep ölümünden bir sene önce oluyor. Çok John, John Lee Hooker'ın. Evet vallahi keyifli bir program oldu Ahmet. Ben blues hakkında birçok yeni şey öğrendim, birçok yeni şey araştırdım inşallah dinleyicilerimizin de hoşuna gitmiştir böyle bir blues hakkında bir fikir oluşturabilmişizdir. Konuksuz programlarımızda da böyle bir bir esinti olsun istiyoruz. Böyle bir kulağımıza kulağımızın pasını alacak farklı bugüne kadar değinmediğimiz belki de bunları dinleyip sevenlerin olacağı ve arkasından da böyle bir blues aşkıyla daha kendi kendilerine derine gidebilecekleri ipuçlarını vermek istiyoruz programlarda aynen, aynen. ve diyoruz ki gençlere her zaman bluessuz kalmayın, bluessuz kalmayın. <gülüyor> müziksiz kalmayın jazzsız kalmayın Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Güzel bir hafta sonunun başlangıcı olsun. İyi geceler diyorum. İyi geceler olsun. İyi haftalar olsun. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. my mom didn't lie me, yeah, to stay out all night long. Oh, Lord. Well, my mama didn't lie me, yeah, to stay out all night long. Come to town, people I was walking down Haston Street I heard everybody talking about The Henry Swain Club I saw that drop in there that night And when I got there I said, yes, people Yes, they were really having a ball Yes, I know it Geçiyor lan.